Ey oğuzu bilsin, ne şeytanın ve nestayinuhu ve nestafiru, ve ne oğuzu ve msiyat a malına. Men yehtihi Allahu, fela ve men yildil fela hadiyle. Ve işşadu anna ilahi llaahu atehu la Ve işşadu anna Muhammedan abduhu ve rasuluh. Ma baht, fîna istiqal hadîs e kitabullah ve khair al Muhammedin aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Tefsir dersimizde inşallah bugün İsra Suresi'ne başlangıç yapacağız. İsra Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 111 ayettir. Bu suretin bu surenin faziletiyle ilgili olarak İbn Mes'ud radıyallah'tan İsra, Kehf ve Meryem sureleri Mekke'de nazil olan ve ilk öğrenilen surelerdir demiştir. Bunu Bukhari rivayet eder. Yine Ayşe radiyallahu anh'a'dan gelen rivayette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gece İsra ve Zümer surelerini okurdu demiştir. Bunu da Ahmet, Tirmizi, Sünel-i Kübra'da Nesa'yı ve Hakim sayısında da rivayet etmişlerdir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. O gerçekten iştendir, görendir. İbn Abbas radıyallahudan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İsra gecesinde Beytül Makdis'e götürüldü. Aynı gece geri döndü ve ashabına bu gidişini, bu gidişinin alametlerini ve kervanlarını anlattı. Bazıları ''Biz Muhammed'in dediklerine inanmıyoruz.'' dediler ve kafir olarak mürted oldular. Allah onların boynlarını Ebu Cehil ile beraber vurdu. Ebu Cehil, ''Muhammed bizi zakkumla korkutmaktadır. Hurma ve tereyağı getirin de zıkkımlanalım.'' dedi. Sonra Deccal'i rüyada değil de gerçek olarak gördü. Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o gece İsa, Musa ve İbrahim aleyhisselamı gördü. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Deccal sorulunca şöyle buyurdu. Ben onu çok büyük ve beyaz biri olarak gördüm. Onun iki gözünden biri yoktu. O tek gözü inciden bir yıldız gibiydi. Saçları ise ağaç dalları gibiydi. Orada İsa aleyhisselam gördüm. O beyaz tenli, kıvırcık saçlı, keskin bakışlı, yaratılıştan göbeksiz, genç biriydi. Musa Aleyhisselam'da esmer ve siyah tenli biri olarak gördüm. O saçları gür ve yaratılışı çetindi. Sonra İbrahim aleyhisselama baktım. Onun neresine baktımsa sanki kendime bakmış gibiydim. Yani bu arkadaşınız gibiydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisini kastediyor. Cibril babana selam ver dedi. Ben de ona selam verdim. Bunu Ahmet ve Ebu Yala sahibi isnatla rivayet etmişlerdir. Enes bin Malik radıyallahu anh'da Ebu Zer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu anlattı. Ben Mekke'deyken evimin tavanı yarıldı ve oradan Cibril aleyhisselam indi. Göğsümü yardı. Zemzem suyu ile yıkadı. Sonra da içi hikmet ve iman dolu altın bir kap getirdi. Onu benim göğsüme döktü. Sonra da orayı kapattı. Sonra benim elimden tuttu ve beni dünya semana yükseltti. Dünya semana geldiğimde Cibril aleyhisselam semanın kapıcısına aç dedi. Bekçi de kim o diye sordu. Cibril aleyhisselam Cibril diye cevap verdi. Kapıcı yanında kimse var mı diye sordu. Cibril de evet yanımda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem var dedi. Kapıcı o elçi olarak gönderildi mi diye sordu. Cibril de evet dedi. Kapıyı açınca dünya semağına girdik. Orada oturmakta olan bir adam gördük. Sağında ve solunda bir takım insanlar vardı. Sağ tarafına baktığında gülüyor, sol tarafına baktığında da ağlıyordu. Yanına gidince Salih peygambere ve Salih evlada merhaba dedi. Cibri ile bu kim diye sordum. Bu Adem Aleyhisselam'dır. Sağ ve sol tarafında bulunanlar da onun evlatlarının ruhlarıdır. Sağda olanlar cennetlikler, sol tarafında olanlar da cehennemliklerdir. Bundan ötürü sağ tarafına baktığında güler, sol tarafına baktığında da ağlar dedi. Bundan sonra da ikinci semaya çıkarıldım. Cevrail oradaki kapıcıya aç dedi. Bu da ilk söylediğinin aynısını söyledi. Sonra kapıyı açtı. Ravi Enes Radyoland der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göklerde Adem, İdris, Musa, İsa ve İbrahim aleyhisselam ile karşılaştığını belirtti. Ancak menzillerini tespit etmedi. Sadece Adem aleyhisselamla dünya semağında İbrahim aleyhisselam ile 6. semada karşılaştığını zikretti. Enes radıyallahu anh sözünün devamında şöyle diyor. Cebrail resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i İdris aleyhisselamın yanından geçirdiğinde o salih peygambere salih kardeşe merhaba dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu kimdir? Diye sordum. Cebrail de bu İdris'tir diye cevapladı. Sonra Musa aleyhisselamın yanından geçtim. O da Salih kardeşe, Salih peygambere merhaba dedi. Bu kimdir diye sordum. Bu Musadır dedi. Sonra İsa aleyhisselamın yanından geçtim. O da Salih kardeşi, Salih peygambere merhaba dedi. Bu kimdir diye sordum. Bu İsa'dır dedi. Sonra İbrahim aleyhisselamın yanından geçtim. O da Salih kardeşe, Salih peygambere merhaba dedi. Bu kimdir diye sordum. Bu İbrahim'dir dedi. Ravilerden İbn-i Şiab dedi ki, bana i̇bn Hazm, i̇bn Abbas ile Ebu Habbe el-Ensari'nin daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ettiklerini haber verdi. Sonra yine yükseltildim. Öyle bir yere vardım ki kalemlerin cızırtısını duyar oldum. i̇bn Hazm ve Enes bin Malik radiyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurduğunu söylemişlerdir. Allah azze ve celle ümmetime elli vakit namazı farz kıldı. Böylece geri döndüm Musa aleyhisselamın yanından geçerken. Allah Azze ve Celle senin ümmetin üzerine neyi farz kıldı diye sordu. Ben de 50 vakit namaz dedim. Musa Aleyhisselam Rabbine dön senin ümmetin buna güç getiremez dedi. Ben de geriye döndüm. Rabbim bir kısmını indirdi. Sonra tekrar Musa Aleyhisselam'a geldim. Rabbim benim için yarısını indirdi dedim. Musa Aleyhisselam da Rabbine dön senin ümmetin bu kadarına da güç getiremez dedi. Rabbime tekrar gittim. Rabbim onu beş vakit indirdim ama bu beş vakit için elli vakit namaz sevabı vardır. Benim katımda söz değiştirilmez diye buyurdu. Sonra tekrar Musa Aleyhisselam'a geldim. Yine Rabbine dön dedi. Bunun üzerine ben de Rabbimden haya ettim diye cevap verdim. Sonra Cebrail Aleyhisselam benimle birlikte çıktı. tüm Münteha'ya yani en son noktaya geldik. Orada onu ne olduğunu bilmediğim renkler kapladı. Sonra cennete alındım. Baktım ki içeride inciden boncuk dizileri var ve toprağı miskten. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Tabii bu e, İsra ve Miraç kıssası e, mütevatir, çok sayıda sahabeden gelmiştir. Biz burada sahihlerinden bir iki tanesini zikrettik. Malik bin Sağır radıyallahu anh'ten gelen rivayette e, Miraç'ı yine detaylarıyla anlatan diğer bir rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben Kabe'nin avlusunda, hatimde ya da hicirde yatarken biri gelip şuramdan şurama kadar göğsümü yağardı. Boğazından göğsünün bitimine kadar olan kısmı kastediyor. Kalbimi çıkardı. Sonra içi iman dolu altın bir leğen getirildi. Kalbim güzelce yıkandı ve yerine konulup kapatıldı. Sonra katırdan küçük, merkepten büyük bir hayvan Burak getirildi. Bembeyazdı. Adımını gözün görebildiği yere kadar atıyordu. Ona bindirildim. Cibril beni dünya semana götürdü. Kapının açılmasını rica etti. Kim o denildi? Cevap verdi Cibril. Yandaki kimdir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ona güye çıkma daveti gönderildi mi? Evet. Merhaba ona. Ne güzel bir geliştir bu. Kapı açıldı. Adem aleyhisselam verdi Cibril aleyhisselam işte bu baban Adem'dir. Haydi ona selam ver dedi. Selam verdim. Selam mı aldı ve şöyle dedi. Merhaba Salih evlat. Salih peygamber. Sonra Cibril yukarıya çıktı. İkinci gök kapısına varınca kapıyı çaldı. Kim o denildi? O da Cibril dedi. Peki yandaki kimdir?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 Ona davet gönderildi mi? Evet dedi. Hoş gelmişler bu geliş ne güzel geliştir dedi ve kapı açıldı. Yusuf aleyhisselam verdi Cibril şöyle dedi. İşte bu Yusuf'tur ona selam ver. Selam verdim selamımı alıp şöyle dedi. Merhaba Salih kardeş Salih peygamber. Sonra dördüncü semaya çıktı. Kapı açıldı kim o denildi? Cibril diye cevap verdi. Peki yanında kimdir diye sordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem denildi. Ona Miraç için davetiye gönderildi mi? Evet dedi. Hoş gelmişler, ne güzel geniştir bu denildi. Ondan sonra kapı açıldı ve içeride İdris aleyhisselam gönlü verdi. Cibril şöyle dedi, işte bu İdris'tir, haydi ona selam ver. Ona selam verdim ve selam alıp şöyle dedi, Merhaba Salih kardeş, Salih peygamber. Ondan sonra beni beşinci kat güye çıkardı. Böyle e, aynı şekilde devam etti. E, bu beşinci katta e, Harun aleyhisselam gönlüverdi. Cibril de şöyle dedi, işte bu Harun'dur, haydi ona selam ver. Aynı şekilde mukabel ettiler. Sonra 6. göğe çıkıyor. Ee, orada Musa Aleyhisselam'ın göründüğü diyor bu rivayette. Haydi ona selam ver dedi. Selam verdim, Selam alıp şey dedi. Merhaba Salih kardeş, Salih peygamber. Ondan ayrıldığımda ağladı. Neden ağladığı sorulunca, benden sonra bir delikanlı peygamber oldu ve onun ümmetinden cennete gireceklerin sayısı benim ümmetimden fazladır diye cevap verdi. Ondan sonra 7. kat göğe çıktı. Kapıyı çaldı. İçeriden kim o sesi gelince Cibril, ben Cibril dedi. Yanda kimdir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ona miraç daveti gönderildi mi? Evet. Merhaba ona ne güzel geliştir bu diye cevap verildi. Kapı açıldı ve İbrahim aleyhisselam gönü verdi. Cibril dedi ki işte bu baban İbrahim'dir. Haydi kendisine selam ver. Selam verdim, selam aldı ve şöyle dedi. Merhaba salih oğul salih peygamber. Ondan sonra sizde tül müntehaya götürüldüm. Baktım ki meyveleri Yemen'in hecer testileri gibi iri, yapraklarda fil kulakları gibiydi.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 Cibril şöyle dedi. İşte bu senin ve ümmetin üzerinde bulunduğu fıtrattır. Sonra bana o günde bana günde 50 vakit namaz farz kılındı. Dönerken Musa'ya uğradım da o neyle emrolundun dedi? Her gün 50 vakit namaz kılmakla dedim. Senin ümmetin bu, bu yükü kaldıramaz. Ben daha önce bunu tecrübe ettim. İsrail en zor muameleleri uyguladım. Gene de başarılı olamadım. Döner de Rabbin'den bunun hafifletilmesini niyaz et dedi. Bunun üzerine Rabbime döndüm. Talerim karşısında 10 vakit düşürdü. Tekrar Musa'ya gittiğimde aynısını söyledi. Döndüm 10 vakit daha düşürüldü. Musa'ya döndüğümde yine aynısını söyledi. Tekrar döndüm. Nihayet 5 vakit namazla emrolundum. Musa'ya geldiğimde dedi ki, senin ümmetinin buna da gücü yetmez. Ben daha önceleri denedim. İsrailoğullarını bayağı zahmete soktum. Rabbine dön de biraz daha indirilmesini dile. Rabbimden tekrar dilekte bulunmaktan hayal edinceye kadar niyaz ettim ve artık buna razıyım dedim. Oradan Musa'dan ayrılırken bir münadi şöyle seslendi. Kullarımdan hafiflettim. Farzımı da yürürlüğe soktum. Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir bunu da. Bunun gibi diğer sahabilerden de gelen rivayetlerde. Böyle ufak tefek lafız farklılıkları var bu peygamberlerin e, isimleri, işte tabakalara kaçıncı katta güldükleriyle ile ilgili. Bunlar önemli şeyler değil. Yani Nebi Aleyhissalatu vesselam Miraç kıssasını anlatmıştır. Sahabeler Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan anla an, alarak e, kendisinden sonraki râvilere aktarmışlar. Artık sonraki râvilerden mi yoksa e, sabilerden mi kaynaklı? Kimisi bir kısmını hatırlıyor, kimisi diğer kısmını hatırlıyor. Bu Rav sonraki ravilerden de kaynaklı olabilir. Bunlar birbirine zıt şeyler değildir. Yani ilkinde dikkat edilirse, yani bu tabakaları tayin etmeden anlattı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani hangi peygamberi kaçıncı katta gördüğü vesaire. Daha başka rivayetlerde bunları topluca bir araya getirdiğimizde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün nebileri, bütün peygamberleri, Kur'an'da zikredilen en azından, isimleri zikredilen o 25 peygamberi görmüştür. Onlara imamlık yapmıştır. Yani bir katta e, birden fazla peygamberin bulunmasına mani bir durum yok. E, dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her tabakada farklı peygamberleri görüp onlara selam vermiştir. E, raviler de bunlardan hatırında kalanları ezberlediklerini, e, isimlerini vererek böyle aktarmışlar. Doğrusunu Allah bilir. İkinci ayet, biz Musa'ya kitabı verdik ve İsrailoğullarına benden başkasını vekil edinmeyin diyerek onu bir hidayet rehberi kıldık. Yani Musa Aleyhisselam'ın İsrailoğullarına emrettiği hususlardan birisi de demek ki Allah'tan gayrına tevekkül etmeyin şeklindeki bir uyarıydı. Katade dedi ki Allah onları karanlıklardan aydınlığa çıkarmaz için kitabı verdi ve bunu onlara rahmet kıldı. Mücahit dedi ki ayetin anlamı benden başkasını vekil edinmeyin yani ortak koşmayın demektir. Abdullah bin Amr radıyallahudan Resulullah aleyhissatvesam buyurdu ki uğursuzluk inancı kimi ihtiyacından alı koymuşsa o şirk koşmuştur. Dediler ki bunun kefareti nedir ey Allah'ın Resulü? Şöyle buyurdu. Onlardan birinin "Allah'ım senin uğrundan başka uğur yoktur. Senin hayrından başka hayır yoktur. Senden başka ibadete layık ilah yoktur." demesidir. Bunu hasan Bir Basri'nin naklıyla Ahmet bin Âmber, Cami'inde İbn Wehab el-Mısri ve Amel-i ile de İbn-i Sünni rivayet etmişlerdir. Evet, daha başka rivayetlerde akide derslerinden hatırlarsanız, bu uğursuzluk inancıyla ilgili, yani kişiyi böyle yolundan alıkoymadığı sürece kişinin akidesine, imanına zarar vermez. Yani bir şeyleri uğursuz sayması, bir şeyleri kötüye yorması yani. Fakat iyi bir şey değildir. Yani şirk boyutuna varmasa da bu iyi bir şey değil. Bunun yerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tefeülü yani iyimserliği, meselelere iyimser yaklaşmayı öğütlemiştir. Ama yoldan alıkoyacak derecede insanlarda da kuruntuya sebep olursa bunun şirke götürdüğünü, bunun şirk olduğunu bildiriyor bu hadiste. Bunun kefaretini de yani kim böyle bir şey hissederse yani bir uğursuzluk hissetti. Yani yola çıktı arabanın tekeri patladı. Ya bugün bir uğursuzluk var dedi. Ya bugün kötü bir günündeyim dedi. Ben bu yolculuğa gitmeyeyim dedi mesela. Bu bir demek ki şirk olan bir itikat böyle inanışlar. Böyle bir şeye düşen bir kimse Müslüman düşebilir demek ki böyle bir şeye. Böyle bir şeye düştüğü zaman işte şu zikri yapmak. Allah'ım senin uğrundan başka uğur yoktur. Senin hayrından başka hayır yoktur. Senden başka ibadetelâhî hakîlâh yoktur. Yani tevhid sözünü söyleyerek buna kefaret olması istenmiştir. Ama bir kimse bu itikadında devam ederse yani Hatına geldi böyle bir uyarı bunun şirk olduğunu öğrendi veya halen devam ederse böyle uğur saymaya, bu tehlikeli bir şeydir Allah korusun kişiyi imandan çıkarır bu itikat. çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam buna şirk diyor yani kişiyi böyle yolundan alıkoyacak yaptığı işten vazgeçirecek derecede işte bazılarının işte kara kedi görmesi veya bunun tam tersi dört yapraklı yoncayı uğursaymaları. şimdi derde bunun adına totem diyorlar totem diyorlar. Yani kendisine uğur getirmesi için vesaire vesaire. Bunlar şirk olan itikatlardır. Allah'a sılmak gerekir. Kalbine bu tip şeyler düşen Müslümanların da yani böyle bir şirk şaibesine bulaşan Müslümanların da şu zikri yaparak e, kefaret kılması. Yani entequl ey yekul ehadhum Allahumma la hayra <gülüyor> illa hayruke vela la tayra illa tayruke vela la ilaha gayruke. <gülüyor> bu şekilde zikir yapmasını öğütüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Üçüncü ayet, Nuh ile birlikte taşıdığımız kimselerin nesli. Şüphesiz o şükreden bir kol idi. Mücadeledeki dedi ki Nuh Aleyhisselam oğulları ve onların hanımları kastedilmektedir. Nuh Aleyhisselam'ın hanımı ise onlarla beraber değildi. Yani Nuh Aleyhisselam ile beraber taşınanlar, gemide taşınanlar, Nuh oğulları, bu oğulların hanımları, o zürriyeti bunlardı. Nuh hanımını biliyorsunuz, o e, Nuh Aleyhisselam'la beraber değildi, helak olanlardan olmuştu. Katade dedi ki, ''Bütün insanlar Allah Teala'nın o gemide kurtardıklarının neslindendir.'' Bize anlatıldığına göre o gün Nuh Aleyhisselam ile beraber üç oğlu ve oğullarının üç hanımı kurtulmuştu. Bu oğulları Sam, Ham ve Yafis'tir. Sam Arapların babasıdır, Ham Habeşlerin babasıdır, Yafis ise Rumların babasıdır. <gülüyor> Bunu haberi Hasan Bersinat'la rivayet eder. Bunda e, nesep alimlerinin ittifakı vardır bu hususta. E, yani soy bilginleri. İşte Nuh Aleyhisselam'ın kurtanı olan hamsan ve Yafis olduğu. Türklerinde işte bu Yafis'ten geldiği, hatta Yafis'in Türk diye bir oğlunun olduğu, Türklerin onun soyundan geldiği şekilde e, nesep alimleri böyle anlatırlar. Selman Radyalan'ta Nuh Aleyhisselam elbise giydiği veya yemek yediği zaman Allah'a hamd ederdi. Bu sebeple şükreden bir kul diye adlandırıldı. Bunu hakim Taberi tefsirinde Şuhab-ı Liman'da Beyhaki sahibi iznatla rivayet etmişlerdir. Dördüncü ayet biz kitapta İsrailoğullarına sizler yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve azgınlık derecesinde bir kibre kapılacaksınız diye bildirdik. İbn Abbas radıyallanma ayette geçen ve kadayna kelimesi bildirdik demektir. Yani hükmettik, bildirdik demektir. Mücahid dedi ki ve le ne uluven kebira kavli insanlara karşı azgınlık edercesine büyükleneceksiniz demektir. Yani ulu, e, yücelik Burada büyüklenecek, e, ulu taslayacaksınız demektir diyor. E, beşinci ayet bunlardan ilkinin, yani yeryüzünde çıkaracakları fesatların ilkinin zamanı gelince üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşarak aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaad idi. Allah Azze ve Celle burada gördüğü gibi üstü kapalı bir şekilde yani muhtasar bir şekilde bir olaydan bahsediyor. Bunun ayrıntılarıyla ilgili tefsir kitaplarında çok değişik, uzun ayrıntılı rivayetler aktarılır. Biz bunlardan sahih olanlarını, e, Selef'ten gelenleri aktaracağız. i̇bn Abbas radyalanma ayette geçen fe kelimesi yürürler demektir demiştir. Mücahit dedi ki, burada kendilerinden haber alıp konuştuklarını dinlemek için Perslerden, yani İranlılar, Persler, e, Perslerden gelen casuslar kastedilmektedir. Bunların arasında Buhtun Nasar da vardı. Yani bu e, Avrupa mitlerinde Nabukat Nazar diye geçen, e, yani mitolojide Nabukat Nazar diye geçen kişidir Buhtun Nasar. O arkadaşlar arasında konuşulanları öğrendi, öldürme olmadan geri döndüler. İsrailoğulları onlara karşı galip geldi, bu ilk vaatleridir. İkinci vaatleri ise Pers kralı Buhtun-Nasar komutasında bir orduyu Babil'e göndermesidir. Onlar İsrailoğullarını helak edip yok ettiler. Said bin el-Müseyyep'ten gelen rivatte de şöyle demiştir. Buhtun-Nasar Şam topraklarına gitti ve Beytülmaktis'i tahrip etti. Yani yakıp yıktı. Sonra Şam'a geldiğinde çöplükte bir damla kanın kaynadığını gördü. Ve bu kanda nedir dedi. Onlar bu atalarımız zamanından beri böyledir. O her kötü olaylar olduğunda kaynar dediler. O kan için Müslümanlardan ve başkalarından 70 bin kişiyi öldürdüler ve kanın kaynaması doğurdu. Bunu taberi tefsirinde İbn Kezir el Bidaye'de sahip isnatla zikrederler. İbn Abbas radialanmadan gelen rivayette Meryem oğlu İsa aleyhisselam, Zekeriya oğlu Yahya aleyhisselamı havarilerden 12 kişiyle birlikte insanlara dini öğretmek üzere gönderdi. Bunların yasak olduğunu bildirdikleri şeyler arasında erkek kardeşin kız ile evlenmesi de vardı.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 Bu kanın üzerinde onlardan yetmiş bin kişi öldürüldü. Kan ancak bundan sonra dindi. Bunda da Taberi Hasem-ül İsnad'la rivayet eder. Evet, yani e, akraba evliliği dediğimiz e, mahremlerle evlilik meselesiyle ilgili bir yasak var. Yahya Aleyhisselam zamanında onlara bildirdi. E, bu yasağı halen daha delmek için, yani uygulamaya devam edebilmek için Yahya Aleyhisselam'ı bu yüzden öldürüyorlar. Demek ki birinci bir e, yeryüzünde ulu böbürlenme böyle meydana gelmiş. Altı sonra sizi onların üzerine tekrar döndürdük. Servet ve oğullarla gücünüzü artırdık. Sayınızda daha da çoğalttık. i̇bn Abbas, İbn-i ve bir grup sahabe radıyallahu anh, dediler ki Allah Teala İsrail oğullarına Tevrat'ta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 Buhtun Nasar bunlar içtiğince geri dönüp orduyu geri çekti ve geriye döndüler. Allah Teala'nın bunlardan ilkinin zamanı gelince üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşarak aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaad Yani İsra 5. ayeti de bu manadadır. Sonra İsrailoğulları toplanıp nabatilerle savaştı ve onların bir kısmını öldürüp ellerindeki mallarını aldılar. Allah Teala'nın Sonra onların üzerine tekrar döndürdük. Servet ve oğullarla gücünüzü artırdık. Sayınızı da daha da çoğalttık. Ayeti de bunu göstermektedir. 7. Eğer iyilik ister ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz de yine kendinize etmiş olursunuz. Artık diğer vaat gelince yüzünüzü kara etsinler. Daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi büsbütün tahrip etsinler diye. Katade dedi ki, Allah İsrailoğullarından birinci fesadında Talut ile beraber Davud Aleyhisselam'ı gönderene kadar onlara Caalut'u musallat etti. Davud Aleyhisselam Caalut'u öldürdü. Sonra İsrailoğullarının sayılarını artırdı. Bu Davud Aleyhisselam'ın idi. Yüzlerini bozmak ve düşmanlarının önceden meside girdikleri gibi ele geçirdiklerini harap etmeleri için Allah onlara ikinci fesatlarında Babilli Mecusi Nasarı gönderdi. Bu kişi Allah'ın en fazla buğz ettiği kişidir. Bu kişi esir alıp öldürüp Beytülmaktis'i harap ederek esirlere en kötü eziyetleri yapmıştır. 8. Belki Rabbiniz size merhamet eder. Fakat siz eğer yine fesatçılığa dönerseniz biz de sizi yine cezalandırırız. Biz cehennemi kafirler için bir hapishane yaptık. Bu Allah Azze ve Celle'nin ta kıyamet gününe kadar İsrailoğullarına bir tehdididir. Kata dedi ki, onlar geri döndüler. Bunun üzerine Allah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdi ve İsrailoğulları alçalmış bir şekilde cizye vermeye başladılar. Yani onlar geri döndüler. Yani tekrar bozguncular, fesatçılar başladılar. Allah azze ve celle de Muhammed aleyhisselatü vesselam'ın eliyle onları zillete uğratmıştır. Tekrar yani bu böyle bir şey olursa, İsrail her zaman fesadın peşinde. Yani bugünkü İsrailoğullarının uzantısı olarak... Ee, yine e, böyle bir şey olursa, böyle bir taşkınlıkta e, elleri uzarsa Allah onların intikamını elbette alır. Ayette bu açıkça vaat ediliyor. i̇bn Abbas radyalanmadan hasira kelimesi, hasiran kelimesi hapishane demektir bu ayette geçen. Mücahit ki, İsrailli cehennemde kuşatılırlar. Yani bu ayette e, onların cehennemle tehdit edilmeleri de söz konusu. Hasen-el-Basri'de hasiran kelimesi yatak ve örtü demektir. Yani azap, e, cehennem azabı onlara bir örtü kılınır. Evet, 9. ayet. Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yolu aletir. Salih ameller işleyen müminlere kendiler için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. İbn-i Zeyd dedi ki, akvemu kelimesi. En doğru olan demektir ki o da hak anlamındadır. Buna muhalif olan ise batıldır. Yani Yunus suresi 32. ayetinde geçtiği gibi hakkın dışında sapıklıktan başka ne vardır? i̇bn Cüreş Cüreyş dedi ki büyük mükafat ile kastedilen cennettir. 10. ayet ahirete inanmayanlara gelince onlar için de elemli bir azap hazırlanmıştır. 11. İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan pek acelecidir. Katade dedi ki bu ayette kişinin kendisine hizmetçisine, çocuğuna veya malına yaptığı beddua kastedilmektedir. Şayet kabul edilse helak olur. Cabir radıyallahu anh'tan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendinize, çocuklarınıza ve mallarınıza beddua etmeyin. Allah'ın duaları kabul ettiği bir ana dek gelirseniz beddualarınız kabul edilir. Bunu Müslim ve Ebu Davud rivayet etmişlerdir. 12. 12. Biz geceyi ve gündüzü birer ayet kıldık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini araştırmanız, ayrıca yılların sayı ve hesabını bilmeniz için gecenin alametini silip aydınlatan gündüzün alametini getirdik. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Allah Azze ve Celle bu ayetinde açık açık kendisi beyan ediyor anlattığını ve gecenin kendisinin bizati karanlık olduğunu, yani bunun güneşle falan ne alakası yok Gecenin kendisi karanlık, gündüzün kendisi aydınlatıcıdır. Yani gündüz, güneş sebebiyle aydınlanmıyor. Ali bin Rebiya'dan i̇bn Kevva Ali radiyallahu anh'a aydaki karanlık bölgeyi sorunca bu Allah Teala'nın gecenin alametini sildik kavlinde buyurduğu şeydir dedi. Kata dedi ki, güneş aydan daha çok aydınlatıcı ve daha büyük olarak yaratılmıştır. Rabbinizden lütuf isteyesiniz diye Allah size gündüz bir ışık ve uzun bir meşguliyet yaratmıştır. Ebu Ureyre'de bir adam anh, nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelip şöyle dedi. Ey Muhammed ne dersin? Cennetin genişliği göklerle yer kadar ise o halde cehennem nerededir? Şöyle buyurdu. Ne dersin? Gece her şeyi kapladığında gündüz nereye gidiyor? Adam Allah en iyi bilendir dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki işte böyle o dilediğini yapandır. Bunu hakim i̇bn İbban İsa'k bin Rahüye'ye. Ebu Naim Delalü'n-Nübüvve'de sahip İsnad'da rivayet etmişler. Şeyh Elbani Sayh'a da tarihci etmiştir. 13. ayet Her insanın amelini boynuna bağladık. İnsan için kıyamet gününde açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız. Cabir Radyalan'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Hastalığın kendiliğinden bulaşması ve uğursuz inancı yoktur. Her insanın ameli kendi boynundadır. Bunu Ahmet, Ab bin Hümet ve Taberi Hasem-i rivayet etmişlerdir. İbn Abbas radiyalanmadan, Kişinin cennetlik veya cennemlik oluşu, Allah'ın onun lehinde veya aleyhinde takdir etmiş olduğu her şey, Nerede olursa olsun onun boynunda asıldır. Mücahit ve Katade dediler ki, Ta'iruhu kelimesi bu kelimeyle kastedilen kişinin amelidir. Abdullah bin Amr bin el-As radiyalanmadan, Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu, Allah kıyamet gününde ümmetinden bir kişiyi herkesin önünde ayırıp, o kişi aleyhinde 99 dosya açacaktır. Her bir dosyanın boyu, gözün görebildiği mesafe kadar olacaktır. Sonra kendisine şöyle soracaktır. Bunlardan bir şeyi reddediyor musun? Amel muhafızım, katip melekler sana haksızlık yapmışlar mıdır? O kimse hayır ey Rabbim diye cevap verecektir. Sonra herhangi bir özrün, mazeretin var mı buyuracak. O kimse hayır hayır Rabbim diye cevap verecektir. Bunun üzerine Allah şöyle buyuracak. Evet yanımızda sana ait makbul bir amelin vardır ve bugün sana asla haksızlık edilmeyecektir. Üzerinde şehadet ederim ki Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasuldür yazılı bir kağıt parçası çıkarılacak. Ve Allah kendi tartında kendin bulun. Yani kendi tartma işlemini kendin yap diyecektir. O kişi de ey Rabbim. Bu dosyalara karşı, yani gözün alabildiği kadar geniş, 99 tane o dosyalara karşı bu tek kağıt parçası nedir ki diyecek. Allah Azze ve Celle de buyuracak ki, bugün sana asla zulmedilmeyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Günah sicilleri, yani o dosyalar bir kefeye konulacak, kağıt parçası da bir kefeye konulacak. Sicillerin konulduğu kefe yukarı kalkacak, kağıt parçası ağır çekecektir. Allah'ın ismi yanında hiçbir şey ağır basamaz.'' Bunu Tirmizi, İbn-i Mace, İbn-i İbban Hakim ve Ahmet bin Ambel sahip bir isnatla rivayet etmişlerdir. 14. Kitabını oku. Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter. Hatta dedi ki, dünyadayken okumayı bilmeyen kişi orada kıyamet günde okuyabilecektir. Yani okur yazar olsun ya olmasın, o amel defterini okuyabilecektir. Ebu Hureyir radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müflis kimdir bilir misiniz? Yani iflas eden. Asap biz aramızda müflis hiçbir dirhemi ve eşyası olmayan kimsedir deriz. Bizim aramızda böyledir. Dediler bunun üzerine şöyle buyurdu. Muhakkak ki ümmetimde müflis, kıyamet günde namaz, oruç ve zekatla gelecek olan kimsedir. Ama şuna sövmüş, buna zina esnadında bulunmuş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş, diğerini de dövmüş olarak gelecek, ve buna hasenatından, şuna hasenatından verilecektir. Yani ona buna bunlar dağıtılacak. Şayet davası görülmeden hasenatı biterse, onların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenecek, sonra cehenneme atılacaktır. Bunu Müslim rüad etmiştir. Enes radıyallahu anh de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken, e, güldü ve şöyle buyurdu, Niye gülüyorum biliyor musunuz? Biz Allah ve Resulü bilirdi dedik, şöyle buyurdu, Kulun Rabbi ile konuşmasına gülüyorum. Ya Rabbi sen beni zulümden korumadın mı diyecek. Allah Teala evet korudum buyuracak. Yani şirkten. Demek ki bu e, şirkten korunmuş bir kimse. Çünkü e, şirk zulüm olarak e, şirk açıklanıyor biliyorsunuz. Evet korudum buyuracak kul. Ama ben kendime benim tarafından bir şahit getirilmesinden başka bir şeye razı değilim diyecek. Allah Teala da bugün sana tek şahit olarak nefsin, çok şahit olarak da seçkin yazıcı melekler kafidir buyuracak ve ağzına mühür vurulacaktır. Ardından uzuvlarına konuş denilecek, onlar da bunun amellerini söyleyecektir. Sonra konuşma hususunda serbest bırakılacak, yani demek ağzın ağzının mühürü açılacak ve sizler uzak olun, ırak olun, ben ancak sizin için mücadele ediyordum diyecektir. Yani ben sizi kurtarmaya çalışıyorum, kendi ağızları yaptıklarını bildiriyor. E, e, artık ağzı açılınca ağzının söyleyeceği ilk şey, e, defolun gidin, ben sizi kurtarmaya çalışıyorum diyecektir. Bunu Müslim, İbn-i Ebu Yala rivayet etmişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da e, böyle bir mücadeleye güldüğünü beyan ediyor bu hadiste. Evet, Allah azim verirse İsra Suresinin 15. ayetiyle Resul göndermedikçe azap edilmez e, önemli bir konu. Ee, sonraki derste eşlenecek inşallah. ve ve eşhedü en la ve eşhedü ve